7. Tahrimet tekbiri. Namaza dururken Allahü ekber demektir ki farzdır. Başka kelime söylemekle olmaz. Bazı alimler tahrime tekbirinin namazın içinde olduğunu söylemişlerdir. Bunlara göre namazın şartları da rükünleri de altı olmaktadır. Namazın rükünleri. Namazın içindeki farzlarına rükün denir. Hepsi beştir. 1- Kıyam Namazın beş rüknünden birincisi kıyamdır. Kıyam, ayakta durmak demektir. Ayakta duramayan hasta, oturarak kılar. Oturamayan hasta, sırt üstü yatıp başıyla kılar. Yüzü semaya karşı değil, kıbleye karşı olması için, başı altına yastık konur. Ayaklarını diker, kıbleye karşı uzatmaz. Ayaktayken, iki ayak, birbirinden dört parmak eni kadar açık olmalıdır. Ayakta duramayan hasta, ayakta başı dönen, başı, dişi, gözü veya başka yeri çok ağrıyan, idrar, yel kaçıran, yarası akan, ayakta düşman korkusu, malın çalınmak tehlikesi olan, ayakta kılınca orucu veya okuması bozulacak veya Avret yeri açılacak olan kimseler, oturarak kılar. Rükû için biraz eğilir, secde için başını yere koyar. Başını yere koyamayan kimse, rükû için biraz, secde içinse daha çok eğilir. Secde için eğilmesi, rükû için eğilmesinden daha çok olmazsa, namazı kabul olmaz. Yere taş ve tahta koyup, bunun üstüne secde ederse, namaz kabul olursa da, günaha girer. Yani tahrimen mekruh olur. 2. Kıraat. Sünnetlerin ve vitrin her rekatinde ve yalnız kılarken farzların iki rekatinde ayakta Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okumak farzdır. Kısa sure okumak daha sevaptır. Kıraat olarak buralarda Fatiha okumak ve sünnetlerin ve vitr namazının her rekatinde ve farzların iki rekatinde Fatiha'dan başka bir de sure veya 3 ayet okumak vaciptir. Farzlarda Fatiha'yı ve zamm-ı sureyi ilk iki rekatte okumak vacip veya sünnettir. Fatiha'yı sureden önce okumakta vaciptir. Bu beş vacipten biri unutulursa secdesi sehiv yapmak gerekir. Kıraatte Kur'an-ı Kerim tercümesini okumak caiz değildir. İmamın Cuma ve Bayram namazlarından başka her namazda birinci rekatte, ikinci rekatte okuyacağının iki misli uzun okuması sünnettir. Yalnız iken her rekatte aynı miktarda okuyabilir. İmamın aynı namazların aynı rekatlerinde, aynı ayetleri okumaya adet edinmesi Mekruhtur. Birinci rekatte okuduğunu İkinci rekatte de okuması tenzihen mekruhtur. Tersini okumak daha kerihtir. İkincide, birinci rekatte okuduğundan sonraki sureyi atlayarak, daha sonrakini okumak mekruhtur. kuran ı Kerim'i Musaftaki sırayla okumak, her zaman vaciptir. 3. Rükû Kıyamda, kıraatten sonra tekbir getirerek rükûa eğilir. Rükûda, erkekler parmaklarını açıp, dizlerin üstüne koyar, sırtını ve başını düz tutarlar. Rükûda, en az üç defa, Sübhâne Rabbiyel-Azîm denir. Üç kere okumadan, imam başını kaldırırsa, o da hemen kaldırır. Rükûda, kollar ve bacaklar dik tutulur. Kadınlar, parmaklarını açmaz. Sırtını ve bacaklarını, kollarını dik tutmazlar. Rükûdan kalkarken, Semiyallâhü Hamide demek, imama ve yalnız kılana sünnettir. Cemaat bunu söylemez. Bunun arkasından hemen, Rabbenâ lekel hamd denir. Ve dik durulur. Ve Allahü Ekber diyerek secdeye varılırken, önce sağ, sonra sol diz, sonra sağ, sonra sol el, sonra burun ve alın yere konur. 4- Secde Secdede, el parmakları birbirine bitişik, kıbleye karşı, kulaklar hizasında, baş, iki el arasında olmalıdır. Alnı temiz yere, yani taş, toprak, tahta, yaygı üzerine koymak farz olup, burnu da beraber koymak vacip denildi. Özürsüz, yalnız burnu koymak caiz değildir. Yalnız alnı koymak, mekruhtur. İki ayağı, veya hiç olmazsa, her birinin birer parmaklarını yere koymak, farzdır veya vaciptir. Yani, iki ayak yere konmazsa, namaz kabul olmaz, veya mekruh olur. Secdede, ayak parmaklarını bükerek, uçlarını kıbleye çevirmek sünnettir. Erkekler, kolları ve uylukları karından ayrı bulundurur. Elleri ve dizleri yere koymak sünnettir. Topukları kıyamda, birbirinden dört parmak eni kadar uzak, rükûda, kavmede ve secdede bitişik tutmak sünnettir. Secdeye giderken, pantolon paçalarını yukarı çekmek mekruhtur. Ve bunları yukarı çekip kıvırıp da namaza durmak mekruhtur. Kolları, bacakları, etekleri sıvalı, kıvrık, kısa olarak namaz kılmak mekruhtur. Tembellikle, veya başı kapalı kılmanın ehemmiyetini düşünmeyerek, başı açık namaz kılmak, mekruhtur. Namaza ehemmiyet vermemek ise, küfürdür. Kirli elbise ile ve iş elbisesi ile namaz kılmak da mekruhtur. 5. Kâde-i Ahire. Son rekâtte, ettahiyyâtü'yü okuyacak kadar oturmak farzdır. Otururken, el parmaklarıyla işaret edilmez. Erkekler sol ayağını, parmak uçları sağa doğru dönük olarak yere döşer. Bu ayağın üzerine oturur. Sağ ayağı dik tutar. Bunun parmakları yere değer. Parmaklarının ucu, kıbleye karşı biraz bükülmüş olur. Böyle oturmak sünnettir. Kadınlar, kaba etlerini yere koyarak oturur. Uylukları birbirine yakın olur. Sağ ayağını, Sağ taraftan dışarı çıkarır. Sol ayağı, parmak uçları sağa dönmüş olarak altında kalır.